1043, numaralı konu, Ala bin el-Hedrami'nin, beraberindeki İslam askerleriyle denize atılmaları, evet, Ala bin Hedrami ile beraber savaşa gittik, darin denilen bir adaya vardık düşman ile aramızda deniz vardı, kumandan Ala şu duayı okudu, ey alim, ey halim, ey yüce, ey azamet sahibi Allah, biz senin kulların ve senin yolundayız, senin düşmanınla savaşıyoruz, ey Allah'ım, bize onlara varacağımız şekilde bir yol ihsan et dedi ve denize atılmamızı emretti, hepimiz denize daldık, Su, atlarımızın eğerleri altındaki keçelere bile ulaşmadan denizin öbür tarafına geçtik.